Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah yansın ya Resulallah aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah yansın ya Resulallah İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah kansın ya Resulallah İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah kansın ya Resulallah seni seven bir kişi verir yoluna başı verir yoluna başı seni seven bir kişi verir yoluna başı verir yoluna başı İki cihan güneşi sensin yar esol Allah sensin yar esol Allah İki cihan güneşi sensin yar esol Allah sensin yar esol Allah seni seviyor Sübhan oldun herkese sultan oldun herkese sultan Seni seviyor Sübhan oldun herkese sultan oldun herkese sultan Canım yoluna kurban olsun yar resul Allah olsun yar resul Allah Canım yoluna kurban olsun yâresol Allah olsun yâresol Allah Aşık yunusun canı elbet sever cananı elbet sever cananı Aşık yunusun canı elbet sever cananı elbet sever cananı Alemlerin sultanı sensin ya Resul Allah sensin ya Resul Allah cihan güneşi sensin ya Resul Allah sensin ya Resul Allah canım yoluna kurban olsun ya Resul Allah olsun ya Resul Allah Alemlerin sultanı sensin ya Resulallah, sensin ya Habiballah.